Gel kurut bu çağın kargaşasını Seninle beklenen şafaktır şimdi Gel kurut bu çağın kargaşasını Seninle beklenen şafaktır şimdi Beton duvarlarda bir çiçek açar Dolaşır her yerde Kur'an müjdesi Beton duvarlarda bir çiçek açar Dolaşır her Müjdesi cihadla duyurur İslam sesini bir Ömer bir Osman bir Ali gibi camberi şan alır Allah yolunda bir Ammar bir Yasir bir Hamza gibi hangi yöne baksam ufuk görürüm toprağın altı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 Can verir, şan alır Allah yolunda Bir ammar, bir yazir, bir hamza gibi <Gülüyor> Yiğitler toplanın cihada doğru Her yürek çalasın bir Bedir gibi Yiğitler toplanın cihada doğru Çağlasın bir Bedir gibi Şehitlik mümine bir yeni doğuş Alnında sürekli secde gülleri Şehitlik mümine bir yeni doğuş Alnında sürekli secde gülleri Cihadla duyurur İslam sesini Bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi Can verir şanalı Emmar bir Yasir bir Hamza gibi